Şeker yanık kokuyor. Şeker tam daha yer var işte. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillâhî hakkâ hamd edilir. Nehmedühû bi cemîn-i muhamidihîn, lehûl hamdûke mâ yembevînü celâl ve cîmînü vel Ve salâtü ve ve alâ âlihî ve sahbîhîn, ve men tebi'ahû bi ihsanin Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve hadis-i şerifler okuyarak, bu mübarek Cuma akşamımızda ee, sevaplı vakit geçirmeye gayret edeceğiz. Efendim, ondan sonra da namazımızı, cemaatle beraberce eda ederiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Hazretleri, Hazreti Hasan radiyallahu anh'ına, Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu, Hasan'dan rivayet olunduğuna göre, Haberani'nin rivayet ettiğine de buyurmuş ki اَيُّهَا النَّاسِ اِنِّي وَاللّٰهِ ma عَمِرِكُمْ اِلَّا مَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ بِهِ وَلَا اَنْحَاكُمْ اِلَّا اَمَّا نَحَاكُمُ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَاَجْمُوا بِالْقَلَكُمْ تَوَلَّذ۪ي نَفْسُ İnne leyyat, rizkuhu, Ve i̇n hadet meyat meyat lübuhu kema yatubuhu ejlu. De in tasır aleykum şeyin minuhu atlubuhu bi taatillahi azze jelli. Uyurmuş. Sarfetmiş. Bakın nasıl Bunun manası şöyle: Ey Allah, sizi bir şeyler Ey insanlar, insanlar demek muhatabı olan kalabalık ise efendimiz öyle hitap ediyor. Ya ey azim, İnni vallahi ma a'melu illa ma emarakunullahu bihi. Vallahi ben Allah'ın emrettiğinden başka bir şeyi size emretmiyorum. Ve la ilaha Allah ve Muhammedun rasulullah. Allah'ın size yasakladığı şeylerden başka bir şeyi size yasaklamıyorum. Yani ben kendi başıma kendim bir şey demiyorum size. Allah'ın bana verdiği bilgileri size naklediyorum. Efendim, Allah ne emretmişse size onu söylüyorum. Allah neyi yasaklamışsa size onu anlatıyorum. Peygamberlik vazifemi yapıyorum. Benim vazifem bu, Allah'ın emirlerini, yasaklarını size öğretmek, duyurma. En başıma bir şey yapmış değilim yani, e, kendimden bir şey söylüyor değilim. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de şey var, bu şiddet ayet-i kerime var. وَمَا يَبْتَكُ عَنِ الْهَوَىٰهِ Kendi heyvâ-i nefsinden, arzusundan, şeyhinden konuşmaz. Efendim, رَسُولَ اللّٰهِ اَنْ اَنْ اَنْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ Peygamber Efendimiz'in söylediği bilgilerin bir kısmı Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Kur'an-ı Kerim'den şu ayetleri duyurdu diye söyler. Vahiy kâtipleri, o ayetleri yazarlar etrafındaki vahiy kâtiplerine. Ömen kâğıtlarını alırlar, söylediği Peygamber Efendimiz'in şeyler nelerse onları Kur'an ayeti indi diye yazarlardı. Bir kısmı da vahdi, yani gayr Allah ın gönlüne ilham ettiği, Allah'ın emrettiği şeyler, yasakladığı şeyler gene. Onları da hadis olarak söylerdi Peygamber Efendimiz. Demek ki Peygamber ve Efendimiz'in hadis-i şerifleri gene Allah'ın emrettiği şeyler, gene Allah'ın yasaklamış olduğu şeylerdir. Efendimizi ve o bilgileri veren, öyle söyleten Allah. Onun için bu neyi gösteriyor? Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine çok önem vermemiz, çok dikkat etmemiz, onun başımızın tacî edilmemiz gerektiğini gösteriyor. Gerçekten de öyledir. Dinimizin iki esaslı menbaı, kaynağı efendim, birisi Kur'an-ı ayetleri, diğeri Peygamber e de dedi, e, sünnetidir. E, Fıkhın, fıkh ahkamının en büyük kaynakları budur. Ondan sonra fiyas fuka, işbari, ve diğer e, fıkhı Kaynakl ama bunların hepsi efendim yine bu iki asla dayanır, o köke dayanır. O bakımdan Peygamber Efendimizin e, sözlerini can kulağıyla dinlemişlerdir asabidirler. Hatta öyle dinlerlermiş ki sanki başın üstü, başının üstü üstüne ürket bir serçe kuşu konmuş gibi öyle dinlerlermiş. Yani başını kuburdatmazlar böyle kuş kıpırdarsa uçacak gibi, nasıl böyle insan bir kuş koysa böyle durur? Başının üstüne bir kuş konmuş gibi dururlarmış, hiç çıt çıkartmadan diklerlermiş. Resulullah'a olan sevgilerinden, saygılarından, Resulullah Efendimiz'in güzelliğinden, göz kamaştığının güzelliğinden, heybetinden, yüzüne de bakamazlar. Sahabe-i öyle kimseler var ki, söylüyorlar, Resulullah'a iclalimden dolayı Resulullah'ın yüzüne doyasıya bakamadım. Yani Resulullah'ın saygımdan yüzüne bakamadım. Hani lakkeş bir şeyler temsil mesela insan oğlunu evlendirecek. Oğlana göstermek icat ediyor filan. Yani bir ne oluyor? Bir Durum ayarlanıyor. İşte kızı gördü. Tamam, ayar diyorlar olayı. Sonra geliyorlar, ne oldu? Kızı gördün mü? Bakamadım, utandım diyor. Kızı ele elemanlar, utanç yaşadı. Göremedim, utan diyor, bakamadım diyor, utandım diyor. Yani utanma da olur. Resulullah karşı içler yani ona karşı zülfümetler, onu onun büyüklüğü karşısında Efendim, bakamamak da olabilir. Öyle dinlemişlerdir, hadislerini öyle nakletmişlerdir. Kelime kelime şöyle buyurdu diye nakletmişlerdir. Her kelimesinden efendim gereken dersleri çıkartmışlardır. Efendim yaptıkları ibadetleri, işleri, amelleri efendim Resulullah'ın sümkine uygun yapma gayret etmişlerdir. Abdullah ile Ömer rabbil ahlam devesiyle yüzleri geçerken. Hac esnasında devesinden bir indi aşağıya, sonra tekrar devesine bindi. Herkes de o alim bir sahabi olduğu için merak ettiler, Ya Abdullah niye devenden indim burada, Bir şey de yapmadım, köfteyi niye bindi? Bilmiyorum. Resulullah Efendimiz tam buraya geldiği zaman böyle bir inmiş ve böyle bir bindi Ben de onun için aynen yaptım dedi. Yani. Malasını bilmese bile, Resulullah Efendimizin hareketinin hikmetini anlayamamış bile olsa bu kadar dikkat ederlerdi. Resulullah'ın yaptığı gibi yapmak, Resulullah'ın emrini tutma, yolundan gitme, onu izlemeye çok dikkat ederlerdi. Efendimiz de burada öyle söylüyor, yani ey insanlar, Allah'a yemin olsun ki ben kendim size Allah'ın emrettiğinden başka bir şey emr yasak edilden başka bir şey yasaklamıyorum. Hepsi Allah'ın buydu, Hepsi Allah'ın isteyi. Ne ejmiyor O halde bu sözüm de yani yine Allah'ın size, örneğin şeyidir, bildirmemi istediği bir şeydir. Ee, rızkı talep ederken güzel yollardan arayın rızkı. Yani rızkı arayın derken harama satmayın, bile hasatmayın. Gayrimeşru kazanç yollarını kullanmaya kalkmayın. Ecmilü, güzel yapın Ecmilü, cemil yapın güzel yapın demek bir Yani rızkı aramakta istemekte kullandığınız yol güzel olsun. Güzel yoldan rızkınızı elde etmeye çalışın. Eveli evin Ebil Kasım'ı diyelim. Şu evin Kasım'ın canı, hayatı elinde olan Allah'a yolun olsun diyor. Araplarda, asaletli kimselerin ismini söylemek ayıp gibi Asaletli kimselerin ismi söylenmez de, künyeleri söylenir. Künye nedir? Ebu kelimesiyle Ümmi kelimesiyle yapılan efendim tablamalardır. Bir insanı, bir babayı en birinci en büyük çocuğunun adıyla efendim künyelendirirlerdi. Peygamber Efendimiz'in çocuğunun adı da Kasım olduğunda Peygamber Efendimizin üyesi Ebu Kasım idi. Neden? babası dedi, Efendim. Kız ise, kadın ise Ümmü. Ümmü diye geçer. Mesela Hasan diye bir oğlu varsa kadının Ümmü Hasan. Hasan'in annesi Ümmü Hanî Efendim. Ümmü Külsum Efendim. Ümmün müminin, annesi annesinden diyoruz ya, ümm anne denir. Dünya böyle. Erkekse Ebu veya Ebi veya Eba, üç şekilde bulunabilir. İdmisindeki durumuna göre, kazansa ümm kelimesi kullanılarak yapılan anlamalara dünya denir. Ya ebe'l kansin Birisi geldi mi? Resulullah'a icap etmek istediği zaman, yani hürmetkar bir ifadedir bu. Mesela, Yahudi geldi Peygamber Efendimiz'e bir şey, konuyu görüşüldü. E Ya Resulallah diyemiyor çünkü imana gelmemiş. Ya Ebel Kasım derlerdi. El babası. Yani Ya Muhammed denezlerdi. Ama Allah Teala diyor Kur'an derinde efendim hitap ediyor. Bu ayrı ama e, insanlar Ya Ebel Kasım derlerdi. Burada da kendisini Ebel Kasım diye e, dünyesiyle zikrediyor Peygamber Efendimiz'e. ''Evellezih nefsi ebin kasımı'' diye bilir. <gülüyor> Şu ebin kasımın, evimin nefsi, canı, hayatı elinde olan Allah'a yemin olsun diye. Yani Rabbim'e yemin olsun diye. Böyle ifadeyle yemin eder Peygamber Efendimiz. ''Vellezih nefsî'' diye bilir ederdi. sanki bir başka kişiymiş gibi, kendisinin adını söyleyerek yapıyor yeminini ve lezi nefsi evi karsini diye dedi yani şu evi karsının yani kendisinin yanı elinde olan Allah'a eli olsun ki inme <gülüyor> ahadat sizden birimizi leyatlu rizk, buhuruz yatlu sizden bilimizi rızkı araştırır bulmaya çalışır kema yatlu buhur ecelinin bulmaya çalıştığı ecel nasıl bulup bulacaksa İnsan ecilden kaçabilir mi? Kaçamaz. Eceli nerede olursa yakalar 40 olur. tane kapının arkasına saklansa, 40 tane kalemin iç membiliyse, eceli onun. Nerede olsa bulur. Rızkı mı? insanı arayıp bulduğu gibi, insanın nasibi olan rızkı da kısmeti de onu bulur. Bunu yeminle söylüyorum canım. Şu evlakarsıban canı, elinde olan Allah'a yemin olsun ki rızkınız sizi arar, bulur, ecelinizin aradığı, bulduğu gibi diyor. Bu önemli bir rızk. Yani rızk korkma, korkma, gelince. Sen. sen onu aramasan o seni arayıp bulacak. Şimdi biz burayı arıyorduk, otobandan geliyoruz buraya. Dokuz numaralı otobandan girdik, şuraya savunacağız, buraya mı savunacağız falan diye konuşurken, biz bunları ararken bunlar bizi buldular yolda karşılaştık. Çünkü onlar da bizi arıyor. Ee, Aydınlar'da, Hüseyin Beyler'de, evlisayetlerde köşede bulmuştuk. Biz buraya geliyorduk. Bunlar da o tabana çıkmak üzere vermiş. Dediler ki, yani ne tesadüf böyle doğru yola gelmişsiniz, asır tesadüf, birbirimizi görmek. Siz bizi bulmasaydınız, biz sizi bulmasaydık, siz o tabana çıkacaktınız, Biz arayacaktınız, biz de içeri girecektik devam edecek. Çok aşırı otak arayacak. Allah bulduruyor bak, karşı karşıya getiriyor. Hemen biz sokağa sattık, dünyada karşılaştık, rızk da böyle, korkma, çekinme, efendim gelecek, bulacak senemiz. فِيِمْ تَحْسَرَا عَلَيْكُمْ شَيْءٍ مِّنْهُوَ Eğer rızkınızdan biraz bir, böyle bir darlık olursa, ya maaş gelmedi, bugün bir müşteri gelmedi, ya kazancınız ne olacak, evine götüreceğiz. Hayır, eyvah, kazanamayacak mıyım? Açıkta harcayacağız, kayacağız? Açıkta mı kayacağız? Böyle biraz bir zorlanma gibi bir şey sezinlerseniz, Sakın ha yanlış bir iş yapmayın gibi bir ifadeyle söylüyor. فَاتْقُبُوْهُ بِتَعَةِ اللّٰهِ عَزَّلَجَلَّ Günah olmayan yoldan, Allah'a itaat, yoruldan rızkınızı istiyor. Yani bir insan niye rüşvet alır, bir insan niye hırsızlık yapar, bir insan niye çalar, çırpar, efendim korkar, fakir kalacağım diye, aç kalacağım, aç kalacağım diye. Yoksa onurlu bir insan, parası olan insan teneccül <gülüyor> Almaz, çalmaz efendim. İşte diyor ki Allah'ın, Allah'a taat yolundan rızkınızı arayın, öyle. Allah'a isyan yolundan, Allah'ın yasakladığı yoldan rızk elde etmeye çalışmalı. Biliyorsunuz, e, rızkın kazanç yolları çeşitlidir. Efendim, insanın en temiz kazancı, elinin emeğidir. Bu güzel bir kazançtır. Efendim, başkasının hakkı geçmeden kendi elinin emeğiyle, alınan teliyle geçinmektir. Ticaret, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, bizzat kendisinin yaptığı bir kazanç olduğu Bereketli bir yordur. Ticaret yapan insan eğer doğru sözlüyse, güvenilir bir kimse ise vuz mahşerde Arş-ı gölgesinde, nurdan mümberlerde oturacak, peygamberlerle, şehitlerle eşit muamele ediyor. onlar gibi. Arş'ın gölgesinde gölgeleyecek, eğer dürüst bir ticaretçi ise, ticari ise, yani sadu, yani sözü doğru, emin, yani emniyeti güvenli bir şeyse. Ticaretliler diliyordur. Cihad, cihad etmek. Cihad ettikten sonra efendim ganimetin beşte dördü gaziler arasında taksim edilir. Beşte biri devlete, hükümete ayrılır. وَاَلَمُ اَنَّمَا غَلُمْ تُبْقُمْ شَيْءٍ فَاَنَّهِ اللّٰهِ خُلُسَهُ Beşte biri devlet payı olarak ayrılır. Beşte dördü gaziler arasında taksim edilir. O da efendim cihad faziletli bir faaliyet olduğundan, sevahlı bir faaliyet olduğundan Bizim ümmetimize cihattan hasıl olan, düşmanlardan alınan galimetler helal kılınmıştır. Efendim, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Bana beş özel Allah'ın ikramı oldu. Onlardan birisi de efendim bana galimetler helal kılındı buyuruyor. Eski ümmetlerde öyle değilmiş ama Peygamber Efendimiz de helal kılınmıştır. O da bir helal denet yoludur. Efendim, ticaret bereketli bir yoldur. Elinin emeğiyle, sanatıyla, üneryiyle, efendim, e, ustalığıyla kazanması sevaplı diyordur. yoldur. kazanmak sevaplı bir yoldur. Efendim, başka silah efendim olabilir. İşte toprağı ekersin, biçersin, efendim, ustalısın, filan kazanmasın. E, ama bunun dışında. Başka yollarla mesela haram malzeme satarak yani mesela içki satarak hapis malzeme satarak pis malzeme satarak kazan günah olur efendim haram olur mesela e, içki sattığı zaman elde ettiği günah olur sonra efendim başka e, birisini aldatarak gelotorak efendim kazandıkları haram olur günah olur. İlafu hakikat beyanlarla kazandıkları haram olur. Efendim şeriatın kendine verdiği haktan fazlasını kendisine ayırmak haram olur. Efendim fakir fakirin yoksulun hakkı olan zekatı vermemek onu yemek haram olur, doğru olmaz. Efendim, rüşvet almak haram olur, doğru olmaz bir işi yapmak için. E, i̇ş sahibinden, erbabı mesalikten efendim para almak doğru olmaz. Efendim, sahibinin hak, e, haberi olmadan birisinin bir şeyini almak efendim, rızası olmadan almak haram olur. Mirasta efendim, şeriatın ölçüsünden fazla almak doğru olmaz. Bu, özellikle bu devirde Türkiye'de bir e, tehlikeli husustur, çünkü e, medeni kanunun miras taksimi nispetleri başkadır, şeriatın miras taksimi nispetleri başkadır. Misal, efendim, medeni kanunda kadın erkek farkı yoktur kız çocuk, erkek çocuk farkı yoktur. İslam'da vardır. İslam'da erkek çocuğa, kız çocuğa verilenin iki misli verilir. İki misli hak verilir. Çünkü erkeğe evin yönetimi vazifesi yüklenmiştir. Evde, evdekilerin yemesi, içmesi, barınması, evin kirası vesairesi erkeğin borcudur. Kadının borcu değildir. Kadın memnun değildir. Kadın o bakımdan serbesttir. Kadınlara yük, yükselmemiştir. Kadınlara, çocuklarına doğurması, bakması, emzirmesi, büyütmesi sevap olarak yazılmıştır, mücvediyet olarak verilmiştir. Kadına da, çocuğa da bakmak, babanın vazifesidir. Onun için bu, bu sebeplerle fazla yüklendiği için şeriat erkeğe, kadının, hissesini iki misli hak vermiştir. Bu bir şeydir. Allah'ın ki evlad diyeyim, ki evlad diyeyim, Misli hazzı, ürseye, bu Allah'ın e, emredir, tavsiyesidir, buyruğudur. Efendim, medeni kanun bunu ayırmamıştır. Erkek kadın eşit hisse alacak demiştir. Şimdi bu devirde e, birisi kalkar derse ki, efendim, ben mirası e, medeni kanundaki nispetlere göre alacağım. Ötekisi, ne hakkını yemiş oluyor yani. Fazla aldığı zaman hakkını yemiş oluyor. Şimdi mesela bir adam öldü, karısına miras kalacak, çocuklarına miras kalacak. Bedenin kanı ne diyor bilmiyorum, efendim kadına ne kadar olduğunu bilmiyorum. İslami taksimatta çocuklu bir kadına sekizde bir miras gelir çocukları varsa, sekizde bir miras gelir. O geriye kalan da erkek çocuklara iki hisse, kız çocuklara bir hisse olarak taksim edilir. Ama Meliqan'da böyle olmuyor. Böyle olmayınca hakkından fazla almış olan kızlar bu sefer haram almış olur. Allah'ın razı olmadığı şeyi almış olurlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu ekseviyette düşülen bir haramdır. Yanlışlıktır. Sonra helal ticaret yapan bir insan, efendim, Allah'ın e, haram kıldığı zamanda ticaret yaparsa, efendim, orada şey olur. Mesela, e, Cuma günü, cüm, yarın Cuma, Cuma günü, efendim, namaza çağrıldığınız zaman, efendim, اِذَا نُولِيَ لِسْسَلَاتِ نِنْ يَوْمِ الْكُمَةِ فَسْعَوْا اِلَى زِكِهِ yani, hutbeyi dinlemeyen, Efendim, namaz kılmaya, Kur'an dinlemeye koşun camiye, alışverişi bırakın diyor. Alışverişi bırakmazsa, efendim o zaman yasak vakitte ticaret yapmış olur. Onlara hep dikkat etmek lazım. Ee, şeyi Telaşa düşürken günah yolundan kazanç sağlamaya kalkışmamak lazım. Helal istemek lazım. Bir hadis-i şerif bu, bugün okuyacağımız. İkinci bir hadis-i şerif. Ey yuhannas, yine ey insanlar demek bu efendim. Bazen Ey başına ya denilir, ya Ey yuhannas gelir ama burada sadece Ey yuhannas demiş. Ey yuhannas, itte kullu ve vallahi la yezimu muminu illen takamallahu minu yehven Ey insanlar Allah'tan korkun. Allah'a yemin olsun ki bir müminin bir mümine zulmederse Allah kıyamet gününde zalimden intikal alır. Onun için Allah'tan korkun zulüm yapma. Bir müminin zulmetmesin. Haksızlık etmesin. Zülüm nedir? Adaletsiz davranmaktır. Zülmün birisinin hakkını yemektir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu fukara zekat verken adamı Kapıda bekletmek bile zülümdür. Zengini, fakiri kapıda bekletmesi bile zülümdür. Her şeyde incelikler var, dikkat etmek lazım. Efendim güzel yapmak lazım. Tabii efendim çeşit çeşit bölümler oluyor. Bugün aşağıda ekleyip baktık Türkiye haberlerini seyredelim derken. Bir doktor, bir doktoru öyle dövmüş ki eli kırılmış kendisini. Yani vurmaktan. Eli kırılmış kendi can sahaneli konuk eli eli böyle tutuyor. Efendim ötekisi de karnaval içinde kankayağından yere yıkıldı. O da öyle bir işaret almış. E bu dövmek kendi başına kalkıp karşı tarafı cezalandırmak sülümdür efendim. Dövmek sülüm olur. Efendim hakaret yapmak sülüm olur. Malını almak sülüm olur. ezel Ezelcefaa etmek sülüm olur. Ağır söylüler söylemek, zulüm olur vesaire çeşit çeşit efendim böyle haksızlıklar olabilir. Ama haksızlık olur ama Allah yarın kıyamette, ruz mahşerde zalimden intikam alır. Hak, e, Meclumun hakkını alır demiyor. Allah intikam alır. İntikam çok korkunç bir şey yani, şey için e, zalimin titremesi lazım. Allah intikam Wallahu, azizüm, Allah azizdir intikam. Allah azizdir intikam alacak. İntikam sahibidir Allah. İnna minalli mujrimina minel minen muntakimin. Biz suçlulardan intikam alacağız diyor Allah. bildiriyor. Suçlulardan intikam alacağız. Onun için eee mücrim olmamaya, zalim olmamaya, adaletçilik olmamaya çok dikkat etmek lazım. Üçüncü hadis-i şerife geliyoruz. Öhemdir Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Hazretleri buyurmuş ki Ey insanlar, ey insanlar, Bir bu enes yerde hatta önemli bir onun için uzun olduğundan cümle cümle tercihmesini yapalım, bitirelim inşallah. Ey yuhennâs, ey insanlar, ki en denmeyde fîhâ alâdâilnâ kütübe. Fîhâ ve kîhâ zemiri hayatı dünyaya gidiyor. Sanki şu dünya hayatında ölüm, sanki bizden başkası için yazılmış. Sanki ölüm bizim başımıza gelmeyecek de, sanki başkasına yazılmış. Ve ki enle hakla siha alakayi Sanki hakkı işlemek bizden gayrisine vazife kılınmış. sanki bize değil. Sanki öm bize gelecek. Sanki hakkı işlemek bize vazife değil. Ve enlema müselli ümünelerde, Antalya'nın ilayna vazife. Sanki biz ömünümüzü gömerken. Sanki biraz sonra bize döneceklermiş gibi görünüyoruz hiç, ürpenmiyoruz, yitiremiyoruz. Sanki gömdelir, biraz sonra gelecekmişiz. Sanki bir daha hiç gelmeyecekler. Ayrılık falan filan. Sanki geri geleceklermişiz. İbre kalmıyoruz, ürpenmiyoruz ve hadiseden peşhede bitmiyoruz. İhtihaz sorun. Onların evleri artık bizim aramızdaki evler değil, bizim evimiz değil, kabirleri onların evleri artık. Kürü, Kürase hem, ennâ muhallecun onların geride bıraktığı mirasları yiyoruz sanki bizi yiyecekler. Onların mirasları niye yiyoruz sanki dünyada biz ölmeyecekmişiz gibi, gitmeyecekmişiz gibi düşünelim. ki en ennâ muhallecun ve minbâdin sanki onlardan sonra biz ebedi kalacakmışız gibi. Fetubâ limayşâ gâlehu. Ayybuhu an ayybi Ne mutlu kendi ayybıyla meşgul olmak, onu düzeltmeye çalışmak, onu üzerinde başkasının ayybına bakmaktan kendisini alıkoyan insana nedir? Bunlar neyi anlıyoruz? Ne yapacağız? Kendi ayybımıza bakacağız. Kendimizi düzeltmeye çalışacağız, Başkasının ayybıyla meşgul olmak kıvvettir. Doğru değildir. Kendi ayybıyla meşgul olmak Efendim, e, iyi bir harekettir. çünkü kendi ayıbını yüzden bilecek düzeltmeye çalışıyor. E, başkasının ayıplarını nasıl düzenecek? Başkasının ayıbını düzenecek insanlar da vardır. Onun hocası vardır, efendim şeyhi vardır, büyüsüdür vardır, efendim alimler vardır, böyle yaşlılar büyükler vardır. Tabii bazıları vazifleridir. Onlar da efendim ayıplı olan insanların ayıptaki düzeltmeye çalışır. Tabii Düşen gaybeti gösterecek ama birçok insan böyle e, vazifesi olmadığı halde onun bunun ayıbını konuşuyor, gıybet ediyor, dedikodu ediyor. Ama kendisinin daha çok ayıbı var. Kendisinin ayıbına bakmıyor. Sen kendine bak ya adam. Kendini düzel. Başkasının ayıbını konuşuyor zaman gıybet ediyorsun. Kendi ayıbını düşünürsen, kendini düzeltirsen sevap kazanırsın. Bu ne? Kerkarlı işe bak. Tuğba, Yemen, <gülüyor> Zelle, nefsuhu min bayli mankasati sevada gündar he gayri mesken etti bu türk ilerledi ki buh öyle ki 90 işleme nakşatıyla zaptı Rabb'i altına aladan neydi kesin hakim olan hepsini emrinde tutan Asi böyle başkaldırdı nefis yapmaya da olur. Şimdi hevamızın nefsi vardır. Ekseriyetle insanlar nefsi dinlemesi lazım. Fakat tersi ne oluyor? Biz nefsimizin çocuğunu dinliyoruz. Nefsimiz ne emrettiysen emre Tamam sen istediğini yapayım. ne yapayım. ne yapacak? Nefse hakim olacak. Sus bakalım. Haydini bil bakalım. Aklın yoluna gel bakayım. Bırak böyle hevayı nefsi Şehvati nefsineye bakalım. Allah'ın efendim e, ahkamına uyup diye nefsini insanın şey yapması lazım, emrinde tutması lazım, ama şeye düşmeden, böyle doksanlığa düşmeden bu işi yapması lazım. Yani kendisi alçakmadan ve Allah için tevazu göstermesi lazım. meskenete düşmeden. Tevazu da çok önemli bir güzel vasıttır, insanın mütevazi olması gerekiyor Efendim, e, ve e, mütekebbir olmaması şart. Mütekebbir'i Allah sevmez, mütevazı olanı Allah sever. Burada demek ki aşağı doğru bir iki satır daha devam edecek olan katkalarda güzel şeyleri öğrenmiş olacağız. Bir, kendi aydınlığımıza meşgul olmayı öğrendik. İki, nefsimize hakim olmalı lazım emrinizde tutmamız lazım. Onu öğrendik. Üç, tevazu sahibi olmamız lazım. Şeye düşmeden, kendinizin izzetini ayaklar altına almadan mütevazı olmamız lazım. Sonra, Ve en faka malen cema'hu min gayri masiyetliğin. Kazandığı malı mülkü, imkanı parayı kulu, günah olmayan yolda harcayana ne mutlu? Demek evet ki ne yapmamız lazım? Kazancımızı hak yolda haklamasını bilmemiz lazım. infak etmesini bilmemiz lazım. Tabi kazandı mı insan? Kazancını çeşitli şekillerde değerlendiriyor, kullanıyor. Kimisi yılbaşı geldiği zaman hindi alıyor. Çam ağacı alıyor. Üstünü efendim parlak bir şeylerle süslüyor. Efendim evveliyeler bilmem şunlar bunlar. Türkiye'de bayağı yaygınlaştı. Böyle bir yılbaşı kutlama adeti. Evlerde böyle şeyler oluyor. Bu ne? Masraf. Eve eve efendim böyle gurur adetini getiriyor, böyle Müslüman adetini getiriyor. Efendim al işte yanlış bir yola para sakladı. Veya İngiltere efendim, Efes otelinde efendim çocuğuma şey yapacağım, sünnet düğünü yapacağım diyor. Topkabazlar, sözler efendim efendim çalıcılar bilmem neler? Ne. E bir sürü günah iş. Ya sünnet ne demek? Peygamber Efendimiz'in övfü, tavsiyesi, hayatı, söyleyeleri, fiilleri falan demektir. E sen sünnet diye güneşliyorsun. Şapayı fiyan sünnet diye bak ne kadar boş yere paralar harcıyorsun. efendim. Veyahut efendim Trabzon spor olsun diye Trabzon spor, spora birbirine kaç milyar para veriyorlar. Zengin adam ama var. E veriyor? Ya biraz camiye versen, Trabzon turuna versen de Hüslümlülük ilerlese yani ne olacak bu boş yerlere parayı veriyorsun ha para kazandığı parayı efendim ne oldu günah olmayan yere efendim harcayana diyor efendimiz ve rahim ehlililil vermesine bir de böyle düşkün insanlara fakir insanlara yoksul insanlara harcayana ne mutlu. demek ki Biraz bu kararı alacağız, bulacağız, kollayacağız, efendim yardım edeceğiz. Onlara biraz acıyacağız. Türkiye'de çok var. Şimdi burada herkes kayda geçmiş. Efendim, herkesin devlette kaydı var. Herkesin hakları var. Adam çalışmasa bile, işsiz bile olsa para alıyor bir yer. İşsizlik parası alıyor. Efendim kiralık bir yer bulsa yarısını devlet veriyor. Yani kira ucuza geliyor. Çocuk çocuğu olsa çocuklarına efendim çocuk parası veriyor. Burada güzel. Yani burada insan aç kalmak istese aç kalamaz. Çünkü para geliyor bir yerlerden. Yani hayatım devam ettirecek kadar başını tutacak bir evi oluyor. Efendim, biraz da parası oluyor. Ama Türkiye gel gel gel bakalım İstanbul'a, İzmir'e, efendim Ankara'ya Şöyle gezer konuda mahallelerine biraz döyüş gezelim. Çankaya'nın botanik parçası değil de, efendim genç parçası değil de, efendim İstanbul'un gülhane Parkı'nın, bilmem Çırağ Sarayı'ni vesaire e, değil de, <gülüyor> Gel bakalım biraz da şöyle bir Fokaramin halini bir görelim bakalım. Şöyle bir bir camiye git, Hakkı Bismi teki, caminin haline bir bak. İmam'a bir yanaş, Müezzin'e bir yanaş. Burada isimler var, tanıdığı camiye girer. Bir tanı, onlara bir acı, biraz bir yardım et bakalım. Biz Avustralya'dan geliyorduk. Araba, uçağımız şeye uğradı. Manila, Ne bilmem. Vanilla'ya uğradı. Oradan öteki uçağa bekliyorum. Bizi otele aldılar. Havaalanı'nın yakınıza bir otele aldılar. Eh, biz bekledik öteki... Bileceğimiz uçanması gelecek. Bildik, gittik. Ama oraları bilen başka arkadaşlar varmış, Avustralyalı. Onlar otelde kalmadılar. Bir taksi tuttular, Manila'ya indiler. Havaalanı orada kalmadılar. Havaalan şey, otel havaalanına yakın böyle yaya gibi kadar yerde. Şehirden uzak, ağaçlar arasında güzel. Hatta biz bahçede yürüyelim dedim hemen birkaç sahte galerici geldi yanımıza. Eğlence ister misiniz? Keyif ister misiniz diye bize şey kötü teklifler için yardımcı olabileceklerini falan söylediler. Yani orada herkes orası lüks bir yer, yolculuğun bir yer, parası olanların şeyi. Ve maalesef bu sefer şeyde de karşılaştık. Bir otele götürdüler bizi Kuala Lumpur'da. Efendim, otele girdik. Yani Avustralya'ya gideceğiz. Ara mola veriyoruz. Otele girdik. kapı açıldı. Şey, telefon çaldı. Telefon açtım. İngilizce olarak e, arkadaşınız var mı? Arkadaş ister mi diyor. Hemen nereden bildin oda numarasını? Nereden bildin yeni geldiğini? Burası Kuala Lumpur, Malezya'nın, yani Müslüman bir ülke. Yani, nereden bildim ben bu? Yani, tam ben odaya girdim, Efendim hemen zıp telefon çaldı. Demek peyselisyonla ilgisi var, alçakların. Efendim, arkadaş ister misiniz? Efendim, benim ah, eşimle beraber burada istirahat ediyorum. Çat kapattı bu Yani, telefonu. E, Malina'da biz, biraz dışarıda şöyle, e, yeşillik filan diye, çiçeklerin arasında dolaşalım dedik. Hemen, eğlence ister misiniz? filan, teklif. Yani, Para insanı azdırıyor. Paralı insanların etrafında da böyle mendeburlar ölen şeyler çaldığı eğlence şey. Hadi bakalım. Sen bile gel bu parayı gör. Bizim, bizim arkadaşlar İstanbul'da biz tabi bilmiyoruz doktoru uçaktan gitti miyiz? İşin farkında değiliz. Her yöne Şimdi arkadaş otelden taksi tutmuş, Vanile'e gitmiş, Vanile'de Müslümanların camisine gitmiş orada cebine koyduğu bütün zekati oradaki fukarayı dağıtmış. Ağlayarak geldi. Gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Hocam dedi öyle fakirler var dedi. Sen o havaalanının yanındaki o mendebur günahkarlarının yaşadığı otelleri bırak. Sen bir Manilaya'ya in bakalım. Müslümancıkların ne kadar bir çektiğini orada biniyor. Ağladı. Ağlıyordu yani. Hocam dedi ben daha önceden gelmiştim Manilaya'yı biliyorum. Burada Müslümanlar çok mağdur. Filipinler şu Mar Marcos'un şeyi o şeyi soyup da milyarlar, trilyonlar paraları Amerikan bankalarına yatıran alçak geberdi gitti. Parısı kaldı. Markası. Parısı. O Filipinler işte. Müslümanlar özel cefa altında orada. Müslüman var, camiler var. Oraya dağıttı paraları. Yani Peygamber Efendimiz burada ne diyor? Böyle miskinlere, yoksullara efendim böyle düşkün insanlara acıyana ne mutlu diyor. Yani biraz biraz Gözümüz şeyi görmeli. Böyle hep rahat, hep keyfi değil de biraz da fukaranın, zuafağının olduğu, garibanların yaşadığı yerlere gitmeli. Biraz çizme giymeli. Ayağına da insan çamurlu yerlerde şapşup yürümeli de biraz fukaracıkların evlerine bir girmeli de nasıl kokuyor, nasıl akıyor, nasıl üşüyor, nasıl titriyor görmeli insan. Çanakkale'de bize dediler ki İki tane çok mübarek insan var burada. Kimi ziyaret ederiz dedik biz. Çanakkale'ye gittik zamanımız müsaitti. Dedik buranın böyle salih insanlarından böyle mübarek insanlarından evliyasından ulemasından kimler var biz ziyaret edelim dedik. Bilemediler filan de dediler ki birisi var çok iyice bir insan dediler. Olur dedik onu ziyaret ederdik. Arabaya atladık gittik. Köpek kulübesi gibi bir yer. Yani alçak tavanlı. Köpek kulübesi gibi alçak tavanlı bir yer. Başımızı eğerek girdik. Tenekeler plan yapılmış. Ondan sonra içeride bir hasta adamcağız. Bir de onun ona bakan karısı var. Küçücük bir yer. Yani bir somya koymuşlar. O kadar küçük bir yer. Zavallı. Efendim, nasılsınız dedik. Elhamdülillah. Çok şükür Rabbim de verdiği nimetlere hamdü olsun. Yani bana dokundu. Yani orada onun hamdü seyahatmesi bana dokundu. Ne mutlu bize, ne mutlu bize diyor. Yani evliye olduğu belli adamın o fakirlik için ötenekelerin arasında, yani insan boyunun ayakta durduğu zaman başının tavana değdiği küçücük yerde bir sonraya kadar odada karı koca kalıyorlar. Çok şükür diyor, çok şükür Allah'a bilmeyce bakıyor. Ne mutlu bize diyor, bak bizi ziyarete geliyorlar, şey yapıyorlar diyor, yüreğim parçalar diyor. Memnun, müteşekkir, hamd ediyor, şükrediyor. E i̇şte onlara acımak lazım yani, yardım olmak lazım. Ervanlar işte orada, kim bilir doktora götürürse peşkirli hastalığı çıkar. Yani orada elhamdülah ziyaret diyor, Allah razı Demek ki onlara acımamız lazım. Ve وَخَادَتَ اَهْلَ الْكُفْتُ وَالْخِحْنَىٰ ne mutlu, efendim dini bilgisi olan, hikmet sahibi, insanlarla beraber olan, onların meclisine giden, onlarla düşük kalanlara. Siz şimdi Allah razı olsun mesela, buraya geldiniz. Sizi arkadaşlar davet ettiler ki, belki kendiniz duydunuz, geldiniz. Neden geldiniz? Düşünelim yani, neden olduğunu düşünelim. Necdet kardeşimiz duydu, geldi. efendim Sizler birbiriniz geldiniz. Heh, i̇şte bir hocamız geldi diye, efendim. Dini bir sohbet olacak diye geldiniz. Yani ne diyeceğiz var? Ondan geldiğimiz var. Peygamber önlediğimizin burada müjdesi var. Ne mutlu dini bilgisi olan, fıkıh bilgisi olan, hikmet bilgisi olan insanlarla beraber olan sohbet edenlerin. Hikmet nedir? Hikmet efendim, şeyi yerli yerince yapabilme meziyetidir. Hangi işi yaparsa? Yerli yerinde yapabilmek ve ziyeti. Yani söz söylüyor, hikmetli söz söylüyor. Ne demek? Yerliliği yerinde konuşuyor. Bir iş yapıyor, hikmetli bir iş yaptı. Yani yerli yerinde Yani ne demek? Hem sağlam, hem doğru, hem güzel demek. Yaptığı, iş, söylediği söz sağlam, doğru, güzel demek yani. Ee, Allah-u Teala Hazretleri'nin sıfatı nedir? Hakim. <gülüyor> Allah-u Teala Hazretleri hakimdir. Yani her şeyi hikmetli yapar, her şeyi her şeyi yerli yerindedir. Peygamberlerin sıfatlarından bir tanesi nedir? Hakim olması yani. Peygamberler de öyle lüzumsuz, yersiz, abuk iş yapmazlar. Hepsin yerli yerindedir. Sözü, sözü doğrudur, güzeldir. İşi doğrudur, güzeldir. Örnek alınabilir. Efendimizin sözleri nasihattır, hikmettir. Hareketleri örnek alınabilir. İbretlidir, hikmetlidir, doğrudur. Hikmet bu. İşte bir insan hikmet sahibi oldum mu, ne mutlu oldu o kimseye? Ve ben hikmete fakat yühten hikmeti. Kime böyle hareket etme meziyeti Allah ihsan etmişse çok hayır vermişler. Oturması yerinde, kalkması yerinde, konuşması yerinde, yerinde hepsi güzel, hepsi doğru. Peygamberler efendim, hikmet sahibi insanlardır. Evliya Allah hikmet sahibi insanlardır. Hikmet kelimesi tabi bir işi muhkem yapmak manasından da geliyor. Efendim, bir, sağlam yapmak, hiç yani çürük tarafı yok yaptığı iş. Bir hakimane yapmak, yani efendim böyle düşünceye dayalı, efendim, akla mantığa dayalı yapmak manasından geliyor. E i̇şte böyle fukuk ve hikmet sahibi insanlarla beraber olan, onların sordekine katılan, onlarla düşük insanlara da ne mutlu diyor? Burada da bize bir işaret ve bilinmezlik var. Yani böyle kimselerin yanında değil. Bunlarla konuşun, görüşün diyeceğim. Evet. Bu da limenzelde nefsahu ve tabek kesbuhu esalu salahat seniretu ve termet alaniyeti ve azel alimnesi şemrahu. Yine bazı güzel sıfatları sayıyor. Ne mutlu, nefsini Emir altına alıp Efendim bastıran Efendim kazancı güzel olan, içi tertemiz olan zahiri de Efendim söyledi asaletli olarak ne mutlu diyor ve insanlara güzarları dokunmayan insana ne mutlu diyor beyler buralarımız? Tuva limen amine bir <gülüyor> ilmini ne mutlu bildiğiyle abedene ve en çok el fala bilmalığı kazandığının fazlalığından, ifakta, hayırda, sadakada, bulmadan, hayra fasaat yapana tabutlu ve hem sekel, patla min kavziyi, sözünün de fazlasını tanemelidir. Malının fazlasını veriyor, sözünün fazlasını tutuyor. Yani sözün fazlasını tutmak nedir? Sükürttür. Sükürt nedir? Şükürt de ibadettir. Onun için efendim e, insan ya hayır söylemeli ya susmalı. Sükürt de önemli, sevaplı bir e, ibadettir, suçmasını bilmek önemli. Burada tabi bir edebi sanat yapıyor Elhamdülillahirrahmanirrahim'in son cümlesinde. En fakal fatla malihi ve em sekel fatla min Malının fazlasını infak edene, sözünün fazlasını tutanene mutlu. Yani malının fazlasını verene ne mutlu, sözünün fazlasını tutanene mutlu. Tezat sanatıyla efendim, bir e, edebi sanat yapıyor burada. Demek ki bağlamızın fazlasını hayra vereceğiz. Sözün fazlasını da söylemeyeceğiz. Fazla gezeyip, lüzumsuz söz, yani uzun söz. Peygamber Efendimiz kısa söylerdi. Az ve öz söylerdi. Anlaşılacak kadar söylerdi. Efendim daha konuşmaya istek varken, dinlemeye istek varken keserdi. Biz de bu hadisleri burada bittiği için, hep içinde konuştuğumuz için burada Keselim, Allah-u Teala Hazretleri bizi ilmimizde amil olan, duyduğunu, öğrendiğini uygulayan kullardan eylesin. Rızasını kazanan kullardan eylesin. Ömrümü, ömrünü Allah'ın sevdiği yolda geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Günahlardan, haramlardan özet durmayı nasip eylesin. Sıhhat ve afiyetle uzun ömür nasip eylesin. Hüsnü hatimeler ile az ağrı, Hı -hı. asan erim, kamil iman ile ahirete düşkünlüğü nasip eylesin. Öyle son devirde bunaklık, elden ayaktan düşkünlük, azan noksanlığı vesaire gibi efendim böyle ihtiyafet şeyleri, terişanlıkları vermesin. Sıhhat-ı afiyet de yaşayıp efendim mümin-i kamil olarak sevdiği, razı olduğu kul olarak ahirete düşkünlüğü cümlemize nasip eylesin. Es Esma-i Hüsna'sı hürmetine, Muhammed-i Mustafa'sı hürmetine, Veş-i Mübarek'cim Azizcisi hürmetine. Ve bir hürmeti Esra-i Sûretin